Radyo Tiyatrosu Yapım Ankara Radyosu Bir kadın bir erkeği sevmişti. Radyo için yazan Sema Okay, yöneten Semih Sergen, efekt Mehmet Turgut, teknik yapım İsmail Hemikli, Aygün Gökçen. Oynayan sanatçılar anlatan Nurşen Girgin Koç, Nevin Sema Aybars Uysal Er. Orhan Cahit Şaher Lale Ümit Sergen Leyla Gülseren Gürtunca Anne Elçin Şanan Bülent Serhat Nalbantoğlu Jale Şayka Günsel Garson Mesut Ertugay Çocuk Yağmur Sergen Bir Ses, Hasan Deda Ali Münir Canar Atilla Hakkı Ergök Müdür Erhan Göklücü Türlerle örtülü pencereden gizlice dışarıya Karşı apartmanın zemin katına baktı kadın Kocasını görebilmenin umuduyla titreyerek ikili bir gölge geçti karşı pencereden Ya da ona öyle mi geldi ne Şimdi birlikteler ...onu burada yorgun, suskun, acımasız bırakıp... ...gözlerinde yaş yok, yaş yüreğinde. Yüreği acıyor durmadan, geleceği düşünüyor bir yandan. Geleceği ne olacak, nasıl bir yol çizilecek kendine ya da çizecek. Dünü düşünüyor şimdi, dün belki de yaşamında en çok üzüldüğü gün... <gülüyor> Gelsene <gülüyor> Geçiyordum şöyle bir uğrayayım dedim Lale çay ister misin yeni demledim Çok iyi olur canım öyle yorgunum ki Dairede işler çok sıkışık Fazla mesai yapıyoruz Oradan çıkıp koşa koşa eve geliyorum Sağolsun Rıdvan hiçbir işe elini sürmez Hadi yemeği ısıt sofraya hazırla Yemekten sonra bulaşıkları yıka Yarının yemeğini hazırla oh, Anlatırken bile yoruluyorum Bir dakika beklersen ben seni dinlendiririm şimdi Al bakalım çayını. Şöyle ayaklarını da uzat. İşte oldu. <gülüyor> Sağ ol. Ah, şimdi anlat bakalım. <gülüyor> ben de gelir gelmez sanki senin derdin yokmuş gibi kendi dertlerimle üzüyorum seni. İnsan hangi sorunla karşılaşırsa o en önemlisiymiş gibi geliyor insana öyle değil mi? <gülüyor> öyle öyle. Tıpkı hastalık gibi. Bir gün başın ağrır, çektiğim en korkunç ağrı bu dersin bir başka gün mide spazmı başlar O zaman da en dayanılmaz sancının bu olduğunu düşünürsün <gülüyor> Bülent'ten bir haber var mı Nevin? Çocuk gitmiş dün Kapıdan azarlayıp göndermiş Olamaz Belki de ben yolladım zannetmiştir Böyle bir şey yapmayacağımı bilmesi gerekir aslında Tam 15 yıl birlikte yaşadık Beni bu kadar da tanıyamadı mı diye düşündüm olan daha sekiz yaşında hem anlıyor olup biteni hem anlayamıyor bazen ne yapacağımı şaşırıyorum Bülent'le konuşmamı ister misin bir yararı olmaz ki yine de konuşmak istiyorum sen bilirsin ayrılmayı düşünüyor musun ayrılacağız sanırım yarın avukatla konuşmaya gideceğim beni dinlersen bir süre bekle neden bekleyeyim her şey öyle açık ki Bülent'i Seviyor musun Bilmiyorum Belki sevgi bu Belki alışkanlık Belki de bir düzenin bozulma korkusu İşte onun için bir süre bekle diyorum Belki şu anda Bülent bir başkasına aşık olduğunu sanıyor Bu süre içinde aşık olmadığını anlayıp geri döner Belki öbür kadın evli bir erkeği sevmenin zorluklarına katlanamaz Onu terk eder Ve en önemlisi sen bu süre içinde Bütün sevgini, korkularını, alışkanlıklarını bitirmiş olursun o zaman ayrılmayı düşünebilirsin oh, belki de haklısın Belki de tecrübemden geliyor haklılığım İlk kocamdan ayrıldığımda Senin yaşadıklarını ben de yaşadım Sonra yeniden sevmenin Yeni bir yaşam kurmanın mümkün olduğunu gördüm <gülüyor> Yeniden sevmek mi? Şimdi sana imkansız gibi geliyor ama Dünyanın Bülent ve çevresinden ibaret olmadığını göreceksin Bir sigara daha. Loş ışıklar altında... ...karşıdaki apartmanın zemin katı. Eğilip kalkan gölgeler. Kendi oturduğu oda karanlık. Çocuk uyudu az önce. O uyuyunca... ...daha bir yalnızlık katılıyor yalnızlığına. Onu böyle otururken... ...görse Bülent... ...kapalı tüllerin ardına gizlenmiş... ...onu seyrettiğini bilse... ...elinde likör kadehi... ...geçmiş yılların anıları yanında... Ne mutlu olur kim bilir Sonunda yenildi diye düşünür İlk tanıştıkları ilk sevgilerinin başladığı günleri düşündüğünü bilse Konuşsana Ne konuşayım Bilmem Hep ben kendimden söz ediyorum sana sen hiçbir şey söylemiyorsun Seni dinliyorum Ama ben de seni dinlemek istiyorum Bugün gazeteye gittim Ay başında işe başlıyorum Aa, Çok sevindim Ama senin için zor olmayacak mı Yani hem çalışıp hem okuyacaksın e, Sen de öyle yapıyorsun ya Ama ben erkeğim Aman Bülent çok komiksin Bunun kadın ya da erkek olmakla ne ilgisi var Artık aileme yük olmak istemiyorum o kadar Peki babanla konuştun ee, Hayır Aslında konuşmam gerek ama korkuyorum Neden? Karşı çıkacak biliyorum da ondan Önce üniversiteyi bitir sonra çalış Bu kadar yorulmana ne gerek var diyecek Haklı Beni anlamıyorsun İki ayağımın üstünde durmak istiyorum artık Ne garip kızsın Bilmem belki de öyleyim Şu kediciye bak Ay Ne sevimli Çöp kutusundaki kediler sevilir mi hiç Ne yapayım çok seviyorum Ay Bak ama bak ne sevimli Bilal Efendim Evlenince evimizde kedilerimiz olacak değil mi Kedilerimiz Tabi canım kaç tane istersen Üç tane olsun yeter Bir sarman bir kara kedi bir de beyaz van <gülüyor> Tamam tamam Biliyor musun Seni mutlu etmek için her şeyi yapacağım Biliyorum Seni Seni çok seviyorum Ben de Yok mi? Yok yok yeni gelmiştim Ne içersin? Soğuk bir ayran Oh hava ne sıcak Garson Buyurun iki ayran lütfen Emredersiniz ee, Anlat bakalım Sen anlat Ne anlatmamı istiyorsun? <Gülüyor> Bülent Biz 15 yıldır arkadaşız İlk kocamdan ayrılırken Sen bana yardımcı olmuştun Şimdi de elimden gelirse ben sana yardımcı olmak isterim oh. Ama bu seni ilgilendirmez Benim sorunum dersen ona da saygı gösteririm Konuşmak istemiyor musun? Aslında konuşacak pek bir şey yok Bu kararı verirken çok düşündüm Ayrılmak istiyorum Bana kalırsa Aynı şey dün evine de söyledim Kendinize biraz zaman tanıyın Ben yeteri kadar zaman tanıdım yani. Ama Nevin değişmez Ben de değişemem Bu işi bitirmek en iyisi Biliyor musun erkekler senin yaşlığa tamam. tamam Böyle stresler geçirerler diyeceksin Doktorluğun tutmasın yine <gülüyor> Peki tutmasın Belki anlatmak istersin Peki Peki anlatayım öyleyse Nevin için hep ikinci planda kaldım ben Önce işi geliyordu çünkü Gazetesi ...sanki benimle değil de onunla evliydi. Gazetesi, çocuğu... ...sonra ben. Oysa ben eve geldiğim zaman beni karşılayan... ...beni rahat ettirmek isteyen bir kadın istiyorum. Şimdi hayatımda öyle bir kadın var. Yani seni dünyasının... ...mihveri gibi gören. Evet. Ya da sana öyle gösteren. Olabilir. Yalan bile olsa ben, ben bundan mutlu oluyorum. Bana ihtiyacı olduğunu hissediyorum. Peki Nevi'nin sana ihtiyacı yok mu? O o kadar güçlüdür ki... Kimseye ihtiyacı yok Onca sorunun üstesinden nasıl geldiğini görsen şaşıp kalırsın Hem işlek hem pratik bir zekası var Bu ayrılık onu yıkmaz İnan Şimdi belki biraz üzülüyor ama Kısa zamanda kendini toparlar Yaşamını kurar görürsün Onu ben de biliyorum İşte söylemek istediğim bu Bana ihtiyacı yok Yani sana ihtiyacı olsaydı Ya da varmış gibi görünseydi Yeter Ama artık çok geç Oyuna en başından başlamak gerektiğim. mi? Öyle. Yıllar önce de buna benzer konuşmalar yapmıştık seninle ben ayrılırken. Hatırlıyorum İkinci evliliğimde senin dediklerini uyguladım. Onun içinde yürüyor. Bilmiyorum. Belki de ben tükeniyorum şimdi. Ah, oh, neyse geç kalmayayım. Hoşça kal. Ha, dur, dur seni eve bırakayım. Yok, bugün araba bende Sağ ol. Hoşça kal. Güle güle. Demek bütün söylediği bu ha? Belki de haklı. Güçlü olmamı kaldıramadı hiç. Ben de güçsüz görünmeyi kaldıramadım aslında. Güçsüzlüğü oynamayı başaramadım. Hep direndim her şeyi. Anama babama. Sonunda Bülent'e. O da beni yıkmak için elinden geleni yapıyor şimdi Tam karşımda oturup bir başkasını seviyor ah, ah, Bir ağlayabilsem Biliyor musun? Ağlamayı bile unutmuşum ne zamandır En son sanırım ayrıldığımız gece ağlamıştım Birlikte konuştuğumuz son gece Önce çocuk duymasın diye fısıltıyla konuşuyorduk Sonra giderek yükseldi seslerimiz Öyle acımasızdı ki Bülent Sanki 15 yıldır beni hiç sevmemiş Birlikte olmamış İki düşman gibi İki düşman İki yabancı Evet seni hiç sevmedim Evin içindeki rüzgarın bile sıkıyor beni Ben seni sevdim Bülent Onun için yıllarca birlikte oldum seninle Ama şimdi eğer istiyorsan Tabi el... Yalan her şeyin yalan Sen de hiç sevmedin beni Sevdim Sevmedin Sevseydin şimdi gözyaşları içinde olurdun Sen beni sevmedin Toplumsal baskılardan korktuğun için sürdürdüm bu evliliği Annem ne der babam ne der Komşular ne der çocuk ne olur Sebep bu değil mi Ne garipsin Sanki ağlasam her şey düzelecek bırak mi Bırak artık yakamı bırak Yanlış anladın sanırım Ayrılmam demedim sana Yalnız her ikimiz <gülüyor> de Israr etme Israr eden kim aptal Sen kendini vazgeçilmez bir adam mı sanıyorsun Defol gitme Defol git. Gidiyorum Anneciğim ne oluyor niye kızdın Bir şey yok canım Hadi sen uyu Anne babam nereye gidiyor İşi var yolculuğa çıkacak canım Hadi gel seni yatırayım Anne korkuyorum Korkacak bir şey yok canım Hadi bakalım kapa gözlerini Peki ya anneciğim Sonra Babalarını toplamaya başladı Bülent Kitaplarını resimlerini Hepsini bavullara doldurdu birer birer İlk aşk mektuplarımızı Baktım on beş yıldır saklına saklına sararmış Sonra küçük bir demet siyah saç İlk gezdiğimiz zamanlarda istemişti de kesip vermiştim Öylesine donmuştum, öylesine ilgisizdim ki Sanki benim dışımda gelişiyordu bütün bunlar Sanki bir film seyrediyordum Acaba bu adam beni hiç sevmedi mi diye düşündüm O zaman sevmemiş olamaz Ama şimdi çıkıp gidiyor işte Oğlunun korkuyla açılan gözlerini bile görmeden Çıkıp gitti sonra Ve ertesi gün yine geldi Evet ne istiyorsun? Seninle konuşmak istiyorum Konuşacak ne kaldı ki Çocuğu almak istiyorum Öyle mi nasıl bakacaksın Annem bakar Saçmalama Annen benim iş için çıktığım yolculuklarda bile bakmazdı çocuğa Alacağım. Alamazsın Artık senin dediklerin olmayacak Bunu bil nevin Eğer çocuğu almayı düşünüyorsan şunu iyi bil Asla boşanmam Bırak yakamı artık bırak Sıkıldım anlıyor musun? Sıkıldım bıktım senden Şimdi atacağım kendimi aşağıya İstersen at Ama çocuğu almaya kalkarsan boşanmam Allah kahretsin seni Allah kahretsin Ama bir gün yıkılacaksın O zaman karşına geçip güleceğim anlıyor musun? Güleceğim Ve deli gibi binip gitti arabası Ne yapacağım odun taşıyorum Gelsene yukarı Bu son parça Hay Allah dur sana yardım edeyim Yok yok üstün başın kirlenir zaten son bölüm Birlikte çıkarız Ver canım ver bir kısmını bana Canın çıkmış senin Ah Doğru canım çıktı Bir adam bulsaydın Param ancak odun almaya yetti Ben de bir gayret içeri taşıdım hepsini Bazen bakıyorum da Bülent haklı Her şeyin üstesinden gelmeye Nasıl geldiğimi sen bir de bana sor Geç içeri Ben bir duş yapayım sonra çayı korum Sen duş yap çıkınca çayın hazır olur canım. Ah, Böyle konfora alışık değilim şimdi sonra <gülüyor> Keşke varsan. Hadi gir bakalım duşa Aa, Kibrit nerede? Ocağın üstünde Evet canım Nasılsın? İyiyim Daha doğrusu iyi olmaya çalışıyorum Oğlan grip Tuvalet tıkandı taştı Her yanı sular bastı Baca çekmiyor Bacacı çağırdım Her tarafı kurum içinde bıraktı i̇şte Onları temizlemeye uğraşıyorum Vah canım Ben de seni yarın akşam yemeğe davet edecektim Ay ne iyi olurdu Biraz değişiklik istiyordum e, Oğlanın ateşi düşerse gelirim e, Kadın yok mu? Bugün izinli <gülüyor> O da zam istiyor Ne yapacağım bilmem Üzülme sen her şeyin üstesinden gelirsin Gelirim herhalde Yarın akşam görüşürüz Tamam görüşürüz Gelmeyecek olursam telefon ederim Tamam canım hoşça kal Güle güle Geldin Nevin, gel canım, gel canım, geç şöyle. İyi, İyi akşamlar. İşte bu gazeteci arkadaşım Nevin. <Gülüyor> İyi akşamlar. İyi akşamlar. <Gülüyor> E şöyle geç şekerim. E Bizde neredeyse yemeye başlıyor. Teşekkür ederim. E böyle buyurun evinin Hanım Teşekkür ederim. E gazetede yazılarınızı okuyorum. Özellikle son röportajınız çok güzeldi. Ah, beğendiğinize sevindim. Böyle şeyler duymak insana bütün yorgunluğunu unutturuyor. Gazeteciliğin zevkli bir meslek olduğunu düşünürüm hep. Ah çok zevkli tabii ama yorucu. Bazen inanılmaz zorluklarla karşılaşıyorsunuz. Ah, biraz karides alır mısın şeker? Almaz olur muyum? ...en sevdiğim şeydir biliyor misiniz... <gülüyor> <gülüyor> ...ama ayıklamasını bir türlü beceremediğim için... ...ancak böyle davetlerde de yiyebiliyorum... <gülüyor> ...ev işleriyle pek başınız hoş değil anlaşılır... <gülüyor> ...hayır e, çocukluktan kalma bir şey herhalde... ...öldürülmüş bir hayvana dokunamıyorum... ...ne balla ne tavuğa ne karidesi... ...ama yemeğe gelince... <gülüyor> ...evet yemeğe gelince yiyorum pek güzel... <gülüyor> ...bazı şeyleri kaçarak hallediyorsunuz anlaşılan... ...Ali yine doktorluğunu tutmasın... Yine sana söylemeyi unuttum. Ali psikiyatristtir Aa, öyle mi? Şimdi iş anlaşıldı. Ama bu akşam ben yazı yazmayayım, siz de doktorluk yapmayın olmaz mı? Peki. Dünkü yazımın konusu Yalnızlık Yalnızlık nedir diye sordum insanlara Kadınlara Erkeklere hatta çocuklara Başka başka yanıtladı hepsi Yaşlı bir kadın Yalnızlığımı en çok kedim öldükten sonra Duydum dedi Sokaktan eve döndüğümde artık Miyavlamıyordu Hemen radyoyu açtım evde bir ses olsun diye Aksilik değil mi o da bozulmuş Birden bir Sessizlik sardı her yanı Korkunç bir sessizlik İşte yalnızlık budur Bir çocuk için yalnızlık Evde tek başına kaldığı gün elektriklerin kesilmesi ve korkunç bir karanlığın sarmasıydı çevresini. Bir erkek yeni bir iş kurmuştum diye anlattı Gece 12'ye kadar sürmüştü işim Yemek yiyecek zamanım bile yoktu Ya başaramazsam diye korkuyordum Eve döndüğümde karımı arkadaşlarıyla konken oynarken buldum işte o anda duyduğum şey korkunç bir yalnızlıktı Kocasından ayrılan bir kadın ilk mahkeme celbini aldığı gün Müthiş bir paniğe kapıldım Dedi Yeryüzünde tek başıma kalmış gibi hissettim kendimi Çocukların sorunları Yemek parası, ev kirası Bunları hep kocam düşünürdü Şimdi ise benim yapmam gerekiyordu Birden paniğe kapıldım Sanırım Duyduğum en korkunç yalnızlık hikayesi buydu. Ah! Canım sen miydin? Geçiyordum, uğrayayım dedim. Rahatsız etmedim mi? Hayır canım, gel gel içeri. Çalışıyordum. O zaman azıcık oturur giderim. Bakayım yazdıklarını. Oo! Konu yalnızlık ha. Bunu senden iyi bilen yoktur zaten. Neden Üç yıldır yalnız yaşayan bir kadınsın da ondan <gülüyor> Biliyor musun Hep şaşar dururum neden hiç kimse yok hayatında diye Bilmem çıkmadı Çay ister misin ha, İsterim tabi Yalnız ben çok şekerli içerim bilirsin Aha, Evet evet sen gelince iflas ediyorum <gülüyor> Al bakalım çayını Teşekkür ederim Kimlerle görüştün yalnızlık konusunda ee, Bir sürü insanla Kadınlar erkekler çocuklar Aa, ee, Aliye de sorsana o da sana bilimsel açıdan anlatır Aa, İyi olur bak bu hiç aklıma gelmemişti ee, Sende telefonu var mı? Aa, var tabi Hemen arayıp sorayım Aa, Al işte ee, Alo ee, Ali bey sizi gene rahatsız ettim Rica ederim ee, Bu kez de evlilik konusunda bir yazı hazırlıyorum Acaba bana yardımcı olabilir misiniz? Tabi ne zaman görüşebiliriz Akşamüstü olur mu Tabi saat kaçta Saat 6 Üniversiteye mi geleyim yoksa bironuza mı İsterseniz dışarıda bir yerde buluşalım Hem biraz dinlenmiş oluruz hem de konuşuruz Olur ee, Ben gazeteye uğrar size alırım <gülüyor> Teşekkür ederim Küçük yeri çok severim Deniz beni dinlendiriyor Bütün gün insanların sorunlarıyla uğraşmak kolay olmasa gerek Sizin için de öyle Evet ama ben merakla giriyorum işin içine İnsanları tanımak istiyorum Siz de zaten bildiğiniz şeyleri sınıflara ayırıyor Ona göre tavsiyelerde bulunuyorsunuz Her şeyi bildiğim ya da her şeyi tanıdığım söylenemez Örnek vermek gerekirse Sizi tanıdıkça şaşırıyorum <gülüyor> Şaşırıyor musunuz? Evet, hem güçlü hem güçsüzsünüz İyi tanımışsınız Öyleyse şaşırmanız gerekmez Hı? Sizi daha iyi tanımak isterim Leyla'larda karşılaştığımız günden beri Birçok kereler birlikte çalıştık Ama hiç birbirimizi tanımadık Şimdi aslında ne söyleyeceğimi şaşırdım Kendimden söz etmekten pek hoşlanmam Neden? ...zayıf yanlarınızın ortaya çıkmasından mı korkuyorsunuz? Ee, olabilir. Ee, neden güçlü görünmeyi seviyorsunuz? Belki de güçsüzlüğümde. Hmm, peki bu yalnızlık korkutmuyor mu sizi? Korkutuyor tabii. Ay Allah, neler konuşuyoruz. Konumuz başkaydı, konumuz evlilikti. evet. Benim de mutsuz bir evliliğim var. E, yazabilir miyim bunu? Bir an için gazetecilikten uzaklaşamaz mısın? İki saate insan gibi konuşamaz mıyız? Konuşuruz tabii. Ama ben bu sözlerin arkasını şöyle bağlamanızdan korkuyorum. E, mutsuzum. Seni gördüğüm anda neden daha önce karşılaşmadığımızı düşündüm. Şu anda karımdan ayrılamam ama... E... Benimle alay ediyorsun. Yok... <gülüyor> Yo. <gülüyor> Hayır bana hakaret ediyor Ah ikisi de değil Bütün bunlardan yoruldum Şimdi bana söyleyin bakalım Erkekler yalnız bir kadına rastlayınca Neden hep böyle davranmak gereğini hissederler Hı? <gülüyor> Anlaşılan seninle yalnızca iyi iki arkadaş olacağız <gülüyor> Evet beni anladığına sevindim Şimdi söyle bakalım Sence evlilikler neden bozuluyor Alo? Alo Nevin nasılsın? İyi e, sen nasılsın canım? Ben de çok iyiyim. Amerika'dan abim geldi bu akşam onun için bir yemek veriyoruz gelir misin? A, tabii sevinirim. Tamam akşam sekizde bekliyoruz canım. Hoşçakal. Hoşçakal. <gülüyor> Rastlantılarla dolu biliyor musun Seni o ilk gördüğüm gün Ben orada olmayabilirdim Lale beni çağırmayabilirdi Ve sen gelmeyebilirdin Oysa saat ya da dakikalar hesaplanmıştı sanki İkimiz de aynı anda girdik kapıdan Aynı anda orada oturan insanlara merhaba dedik Ve aynı anda oturduk yerlerimize Sonra nasıl gelişti her şey? Nasıl anladık birbirimizi bilmiyorum. Şimdi seni çoğaltıyorum içimde. Sevmeyi çoğaltıyorum. Ve güvensizliği çoğaltıyorum. Yeniden sevmek, yeniden başlamak ne demek? Yeniden birlikte yenen akşam yemekleri. Akşam üstleri gri bir denize karşı yudumlanan çaylar El tutmalar İçten içe sarsılmalar yeniden Sevmekten korkuyorum Yeniden sevmeye dayanamayabilirim Yorgunum Çok yorgunum Alo, Alo. Nebin nasılsın? Ee, bugün bir yerlere gidip oturalım diyorum Bilmem. Yalnız değil misin? Yalnız tabii neden sordun? Bilmem. Belki arkadaşlarım vardır diye düşündüm. İyi o yok kimse yok. bir yerde oturabilir miyiz? Olur. Nerede? ben gelir seni alırım yarım saat sonra. Tamam. Yarım saatte hazırlanabilir miyim acaba? Ne giysem Yeni aldığım kırmızı bluz Çok mu gösterişli olur Dün geceyi de uykusuz geçirdim Gözlerimin altı şişmiş İyi ki tüm berbere gitmişim Hay Allah rujum nerede Ojem ah, Geldi işte Selam bekletmedim ya Hayır Nereye gidelim? Sen bilirsin Aa, Niye hep ben biliyorum? Senin gitmek istediğin bir yer yok mu? Peki sarı yerdeki o küçük kır lokantasına gidelim Hani akşamüstü penceresinden geçen sürüleri seyrettiğimiz yer Tamam Niye susuyorsun? Aslında sana kızgın Niye? Bana hep şüpheyle baktığın için kızıyorum Aa, Nereden çıkardın bunu? Telefonda yalnız mısın diye öyle bir soruşum var ki Elimde değil kıskanıyorum seni Neden? Kıskanılacak ne yapıyorum ki ben? Benden önceki yaşamını Gene başlıyor muyuz? İstersen dönelim Bütün bu sorulardan şüphelerden bıktım Yoruldum Ben sana soruyor muyum? Ama ben e... Ama sen ne? Kocamdan ayrıldımsa suçlu ben miyim Sen de ayrılmışsın Neden ben sana şüpheyle bakmıyorum Bu kadar yıl yalnız başına mı yaşadın Yoksa başka biri mi vardı diye sormuyorum Çünkü sen bana çok sevdiğin biri vardı Ama olmadı ayrıldık dedi Bitti Benim de bu arada çok sevdiğim biri olsaydı Ve ayrılsaydım söylerdim Neden saklamak gereğini duyuyor? Haklısın belki Ay, Artık bu konuyu kapatalım Tamam kapatalım Kırların kendine has kokusu ne güzeldir Şu ortancalara bak Bana ortanca ile İstanbul Özdeşleşmiş gibi gelir hep Ortancasız bir İstanbul düşünemem Bahçeli bir evim olsa ilk dikeceğim çiçek ortanca olurdu Bahçeli bir evimiz olsun ister misin? Söylediğimi duymadın mı? <gülüyor> Duydum e, Niye cevap vermiyorsun öyleyse? Birbirimizi yeterince tanımıyoruz ne zaman tanıyacağız? Bana biraz süre tanı Gel şu masaya oturalım Ne emredersiniz? Ee, salata, beyaz peynir, kavun Patates kızartması ee, Sen ne istersin? Şimdilik bunlar yeter Emredersiniz Beni çevrene sokmuyorsun Arkadaşlarını tanımıyorum Her şey gizli kapaklı Önce karar vermem gerek. Bitecek bir ilişkiyi herkese anlatmakta ne yarar var Neden bitsin Bilmiyorum Bana güvenmiyorsun değil mi Bana güvenmeyi öğreteceğim sana Sana değil insanlara güvenmiyorum Yeniden üzülmek Yeniden yıpranmak istemiyorum Peki beklerim Yarın bir caz konseri var Gelir misin Yarın eşyalarımı hazırlamam gerek Öbür gün Ankara'ya gideceğim Oradan da Adana'ya geçeceğim evet. Bunu şimdi mi söylüyorsun Ani oldu Gazete için bir iki yerle konuşmam gerekti İlk evliliğinde de böyle olduysa ayrılmana hiç şaşmam Ben çalışan bir kadınım Orhan İşimi de çok seviyorum Neden bunu anlamak istemiyorsun Şimdi sen işin gereği bana Ankara'ya gidiyorum deseydin Ve ben sana engel olmaya kalksaydım Komik olmaz mıydı Bilmem Kabullenemiyorum bir türlü Yani çalışmanı değil Böyle sık sık yolculuğa çıkmanı Ama benim işim bu Bankada çalışmıyorum ki ben gazeteciyim e, Bir sürü gazeteci var Hepsi kent kent geziyor mu? Ben böyle çalışmayı seviyorum Hadi bakalım suratını atma böyle <gülüyor> İyi günlere İyi günlere ee, Alo Alo Deminden beri arıyorum telefonum meşgul. Bir arkadaşımla konuşuyordum Kimle? Tanımazsın ki. Olsun adını söyle. Ya Ayşe ya da Hasan desem ne olacak? Hiçbir şey olmayacak. Adını söyle yalnız. Peki, eski bir sevgilim var onunla konuşuyordum, tamam mı? Tamam, tamam. O şakal rahatsız etti. Güle güle. Gel seni bırakayım Ne yapıyorsun? Dilencilerle ilgili bir röportaj hazırlayacağım da Onun ön görüşmelerini yapıyorum Son günlerde abimi gördün mü? Hayır <gülüyor> Suratı bir karış asık dolaşıyor Niye tartıştınız? Gereksiz kıskançlıklarından bıktım Seni çok seviyorum Nevin Sen de biraz ona uymaya çalışsan olmaz mı? Bilmiyorum bana şüpheyle bakması küçüme gidiyor Hadi gel yazıhanesine uğrayalım Bilmem ki Beni istemişsiniz Ha Gel oturun evin tam sana göre bir iş var Göçerlerle ilgili bir yazı dizisi istiyorum Toroslara gideceksin ee, Şey Acaba bu işi başka birine verebilir misiniz? Ben İstanbul içinde çalışmak istiyorum. Neden ama? Sen hep hareketli şeyler hazırlamayı seversin. Ee, çocuğa bakacak kimse bulamam. Şu anda... Ama şimdiye kadar... Bu konuda bana yardımcı olursanız... Sevinirim. Peki. peki. Ah, teşekkür ederim. <gülüyor> A, nasılsın canım Bu akşam bir parti veriyoruz gelsene Aa, Bu akşam biraz işim var kusura bakma Oo, Sen de her seferinde işim var diye atlatıyorsun bizi Kayıplara karıştın Yoksa bana kırgın mısın Aa, Neden kırgın olayım canım gerçekten işim var Ama bak bu son Bir daha seferde atlatırsan yüzüne bakmam valla <gülüyor> Tamam tamam Tamam <gülüyor> Orhan Bey gelmiş sizi aşağıda bekliyor efendim Peki hemen geliyorum Daha iş bitimine yarım saat var Bir kere de ben erken çıkıvereyim ne olur Kim bu Orhan Bey Bir arkadaş Yoksa bu arkadaş yüzünden mi artık İstanbul dışı yolculuklar kesildi he? Ne münasebet canım Bizimle birlikte iş gelmiyorsun artık Eve erken gitmem gerekiyor da ondan... Ee, ...yeni bir yazı dizisi hazırlıyorum da. <gülüyor> Kıskanç aşıklar üzerine mi? Rahat bıraksana kızı. Kırk yılda bir o da aşık olmuşsa ne çıkar? Hayır bizim küçük hanım kimseleri beğenmez de. Şu bulunmaz adamı merak ettim doğrusu. Ee uzattınız ama ben çıkıyorum. Bir çay daha alır mısın Leyla ah, Ne iyi ettin de geldin canım sıkılır Tabi sıkılır İşle ev arasında mekik dokur oldun Kimseleri gördüğün yok ki Bu kadar yüz verme kızım Yok canım sebep o değil <gülüyor> Hadi hadi sar sultan bile duydu Ne zaman evleniyorsunuz artık bu işi uzatma <gülüyor> Bilmem ki Bilirsin bilirsin Aa, Canım öyle sevindim ki Senin mutlu olmanı nasıl istiyorum bir bilsen Aa, ölürüm de istemem e, Birlikte gezsin tozsun bir şey demem Ama evlilikte ne oluyormuş Ben oğluma Taptaze bir genç kız alacağım Kırk kocadan arta kalmış Dulu değil Anne ayıp etmiyor musun Sen de seversin evini e, Severim tabi sevmem demedim ki Oğlumu almam dedim Anne bak ben de kocamdan ayrılmıştım Yeniden evlendim O zaman kayınvalidem senin gibi düşünseydi üzülmez miydin ah, Sen başkası sen dizimin dibinde oturuyordun Geldiğin yer belli gittiğin yer belli Nevin'in nesi var? Tek başına bir evde oturuyor bir ah. O yazıları hazırlamak için Dağ tepe dolaşıyor iki Gittiği yerlerde bir şeyler olmadığı ne malum Anne saçmalıyorsun Nevin'in ne kadar aklı başında olduğunu Hepimiz biliriz Tamam tamam aklı başında olsun istemiyorum İstemiyorum anladın mı? Abime söyleme bari bunları Söyledim bile ...eğer o kadını alırsan sütüme helal etmem dedim. Peki o ne dedi? Hiçbir şey sustu. E, sustuğuna göre... E, ...sözlerimi düşünecek demektir. Beni istemişsiniz efendim. Oturun evin. Seninle biraz konuşmak istiyorum. Bak kızım, en sevdiğimiz elemanımızsın. Onun için bir idareci gibi değil, bir baba gibi konuşacağım seninle. Bir yıldır masa başında çalışıyorsun. Biz senden eskisi gibi yazılar bekliyoruz ama çıkmıyor. Ne var? Hiçbir şeyim yok efendim. Sanırım biraz yorgunum o kadar. Peki öyleyse. Seni dinlendirecek bir iş vereceğim sana. Nemrut'ta restorasyon çalışmaları başladı. Bu konuyla ilgili bir röportaj istiyorum. Yani Adıyaman'a mı gideceğim Eskiden böyle bir şey teklif ettin mi Sevincinden uçardın ee, Hadi hadi bakalım gene eski evin ol Sen sıradan bir gazeteci değilsin Daha doğrusu bir yıl önceye kadar değildin Bu gazete de sıradan insanlara yer yoktur zaten Ben eski evini istiyorum Ne zaman yola çıkacağım Öbür gün Peki efendim Alo Orhan Seninle konuşmak istiyorum Yok yok önemli bir şey değil Demek yine yolculuklar başladı Gitmezsem işimden olacağım Gitme demedim ki. Biliyor musun kızdığın zaman yüzün kararıyor. Ben de geleyim. Olacak iş mi ne demezler. Peki. Darıldın mı? E, hayır hayır. Yalnız yoruldum. Bir yanda sen bir yanda annem. Şimdi de bu yolculuk. Üzülme canım her şey düzelecek görürsün. Ne zaman gidiyorsun? Öbür gün. Yarın görüşürüz değil mi? Tabii. Bir ağacın altına oturmuş yazıyorum şimdi Önümde uçsuz bucaksız bir vadi İnanılmaz bir yeşillik Düşünüyorum seni sevmek ne demek Doğayı ağaçları kuşları sevmek demek İnsan doğanın bir parçası Ben seni severken tüm bu güzellikleri seviyorum Biliyor musun Bu görkemli anıtlara bakarken Antik çağlarda yaşadığımızı düşünüyorum de Sanki ikimiz de o eski çağın insanlarıyız Tarihlerden kopup gelmişiz Tarihi ve sevgiyi birlikte yaşıyoruz Sevgi yazılmaz Yaşanır derler ama Ben sana hem yazmak Hem yaşamak zorundayım Tüm bu güzellikleri satırlara aktarırken Tüm sevgimi de aktarıyorum Bu güzelim ülkeye olan sevgimi Doğaya olan sevgimi Ve sana olan sevgimi Bakalım dönünce hazırladığım yazıyı beğenecek misin? Seninle birlikte yalnız sevgiyi kazanmadım. Bir dost kazandım. Ne güzel. Beş gün daha senden ayrıyım. Ama yine seninle birlikteyim burada. Acaba sen de benimle birlikte misin? Biliyor musun... ...zamanın durmasını istediğim ne çok anlar oldu. Ellerinin sıcaklığını duyarken... ...ya da sen gözlerimin içine bakarken... ...seni sevdiğimi... ...yüzlerce kez söylemek niye yarar... ...bunu zaman gösterecek... ...zaman... ...acımasız zaman... ...bize de... ...bizim sevgimize de kıyacak mı... ...aramıza uzaklıklar... ...yollar ve zaman girince... ...acaba beni unutacak mısın... ...bilmiyorum... ...yoksa sen de benim gibi... Bir çiçekte Bir deniz dalgasında Beni yaşayacak mısın Bilmiyorum Gerçekten bilmiyorum Gerçek sevgi Hem zamanı Hem mesafeleri aşar diyorum Kendimi mi aldatıyorum acaba Alışılmış kuralları yıkabilecek mi Yoksa Yoksa Senin oğlanın işi ne oldu Hurya Hanımcığım? Ay vallahi bilmem Eğer o kadını alacak olursan Ahır ömrümde gözüm açık giderim dedim A, Vallahi haklısın ha. Hem dulmuş hem de bir çocuğu ah. varmış değil mi? Ah, sorma sorma Bak ben ne diyorum ha. Bizim Azda Hanım'ın kızı var ya ha. Oğlana onu bir göstersek diyorum Pek güzel bir şey Hünerli de eh, İyi olur ama Şimdi üstüne gitmeye gelmez Ben oğlumu tanırım Evin içinde bir karış suratla dolanıp duruyor Hele azıcık zaman geçsin Sen bilirsin ayol benden söylemesi Seni çok özledim Ben de Bir daha bu kadar uzun gitme oh, Gitmem <gülüyor> Nereye gidiyoruz Sen bilirsin Hayır sen söyle Yıldız Parkı'na gidelim Yeşil Seray'ı özledim Biliyor musun sensiz her yer her şey bomboş geldi bana İyi ki yazdın Defalarca okudum mektubunu Canım benim Seni çok seviyorum Ben de Alo Lale Evet benim Ben Nevin nasılsın eh, İyiyim ee, Orhan'ı merak ettim de bir haftadır aramadı Şey Nevin annem bir kalp krizi geçirdi Ya Geçmiş olsun Şimdi iyi mi Evet atlattı sayılır ama epey üzdü bizi Ziyaretine gelmek isterim Neden daha önce haber vermedin bana Şey Nevin Yani yani şimdilik üzülmemesi gerekiyor İstersen daha sonra Yani Benim size gelmem Anneni üzer mi Her şey düzelecek canım inan bana Ama annem eski kafalı bir kadındır işte Yani İnan bana her şey düzelir Yalnız biraz zaman tanı bize Size Yani bana ve abime Yani Orhan o yüzden mi aramadı beni onu hoşgör, ne yapacağını şaşırdı Biraz anlayışlı davranırsan Neden herkese ben anlayışlı davranıyorum Neden bana kimse anlayışlı davranmıyor Evin sinirlerin bozuk senin Nasıl olmamı istiyorsun Benim de sinirlerim var tabi Taştan yapılmadım Neyse Belki de sen haklısın Biraz zaman Göreceksin her şey düzelecek <Gülüyor> ne istersin? Bilmem sen ne istersen Neden hiç istediğini söylersin? İstediklerini söyleyince olacak mı sanki? Ne demek istiyorsun? Hiçbir şey Ne emredersiniz efendim? Evet ...beyaz peynir, kavun, roka, balık... ...ne balığı istersin? Bilmem sen ne istersen. Barbunya var mı? Evet. Ee, i̇ki tabakta barbunya olsun. Emredersiniz. Şimdi söyle bakalım. Bilmem ne? Seninle bu tür konuşmak ağrıma gidiyor. Bu noktaya gelmemeliydik ama geldik. Sonucun ne olacağını öğrenmek istiyorum. Sonuç? Evet. Biz ne olacağız ya? Yani? Şey, sanırım biraz daha beklememiz gerekenin, her şeyi toparlayacağımı umuyorum. Ama zaman gerek. Nasıl toparlayacaksın peki? Şu anda bilmiyorum. Senin bilmediğin bir şey için. Benden ne istiyorsun? Ya yalnızca beklemeni. Yeteri kadar beklemedim. Mi? Sevgi fedakarlık ister. Yalan, yalan, Haklısın. Sevgi fedakarlık yiyor, ister. Anlamadığım şey şu. Dedim. Neden tüm fedakarlıklar benden isteniyor? <gülüyor> Anlayamadım. Yani neden tüm fedakarlıkları ben yapıyorum? Üstelik benden istenen şeyler çok daha fazla Toplumsal kurallara senden fazla uymam gerekiyor tamam Seninle birlikte olmak için mesleğimden Alışkanlıklarımdan fedakarlık etmem gerekiyor tamam Üç yılımı bunlara uyarak geçirdim Sana olan sevgim yüzünden Bence yeter derecede bekledim Yeter derecede verdim kendimden Kişiliğimden mesleğimden Pişman mısın? Bilmiyorum ama her şeyi yeterli buluyorum Ama... Eh... Senin uymaya çalıştığın toplumsal kurallar beni de zorluyor Bunu anlamıyor musun? Artık sevmiyorsun değil mi? Birkaç damla gözyaşı Kurumuş birkaç çiçek. Eh, birbirimizden kopuyor muyuz? Kaç damla gözyaşır, Seviyorum Ama haklısın kopuyoruz çiçekler, Of, yenildik biz Yok, Yenilmeyeceğiz Çoktan yenildik Göreceksin Sevgimiz her şeyi aşacak Hiçbir şeyi aşamadı Aşamayacaktı Biz bir sevgiye başladık Katıksız bir sevgiye Ama izin vermediler Hayır, hayır böyle değil Böyle Belki onlar da haklılar Annen, komşular Hatta zaman zaman Lali Alışılmış kuralları aşmaya hazır değiliz henüz Belki daha sonra Bizden sonrakiler Her şeyi Her şeyi halledecek Hiçbir şeyi Halledemeyeceksin O bir hafta beni aramadın ya o zaman anlatım bunu. <gülüyor> ben... Mazeret bulmaya çalışma ne olur. <gülüyor> Bırak seni hep gördüğüm, düşündüğüm gibi göreyim. Yani güçlü. Yani... Yani ben güçsüz müyüm? Hepimiz bir yerde güçsüzüz. Belki güçlüyü oynuyoruz. <gülüyor> Ama ben artık yoruldum. Ve çekip gitti Nevin Gazetedeki son öyküsü Şöyle bitiyordu Birlikte bir sabah çayı içmenin mutluluğunu özleyerek Ve direnerek Tüm acılara Ve seni Senden öte severek Tüm bir geceyi paylaşmadan Sonsuza dek Hep çalınan kapılardan Açılan pencerelerden Ürkerek hep ürkerek ayak seslerinden Öksürüklerden Sessiz bir sevgiyi içime gömerek Sigaralarımı Ve acılarımı Uç ucuna ekleyerek Şöyle dolu dolu bir aşk şarkısı bile Söyleyemeden Söyleyemeden yüksek sesle Hep sevdiğimi fısıldayarak Gizlice Gizlice çeker giderim. ...Radyo için yazdığı... ...Bir Kadın Bir Erkeği Sevmişti... ...adlı oyunu sunduk. Yöneten... ...Semih Sergen... ...Efek Mehmet Turgut. Oynayan sanatçılar... Anlatan Nuşen Girgin Koç. Nevin Sema Aybars Uysaler. Orhan Cahit Şaher. Lale Ümit Sergen. Leyla Gülseren Gürtunca. Anne Elçin Şanal. Bülent Serhat Nalbantoğlu. Jale Şayika Günsel. Garson Mesut Ertugay. Çocuk Yağmur Sergen. Bir Ses, Hasan Deda. Ali Münir Caner, Atilla, Hakkı Ergök, Müdür, Erhan Göklü.